Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Borsacı Katibi Evliliğimden kısa bir süre sonra Paddington bölgesinde bir muayenehane buldum. Devraldığım kişi, yaşlı Bay Farquhar, bir zamanlar mesleğinde doruklara ulaşmış ama yaşlılıktan ve yakalandığı bir hastalıktan dolayı bu ününü yitirmiş bir doktordu. İnsanlar kendilerini iyileştirecek kişilerin sağlıklı olması gerektiğini düşünürler. Ve haksız da sayılmazlar. Kendi derdine derman olamayan bir doktora her zaman şüpheyle bakılır. Sonuçta bu yaşlı beyefendinin sağlığıyla birlikte işleri de bozulmuş. Ben devraldığımda iflasın eşiğine gelmişti. Ben ise kendi gençliğime ve enerjime güveniyor, muayenehaneyi birkaç yıl içinde eski parlak günlerine geri döndürebileceğime inanıyordum. İlk 3 ay o kadar çok çalışıyordum ki Baker sokağına gitmeye pek vakit bulamıyor. Dolayısıyla da Sherlock Holmes'u çok az görebiliyordum. Zaten o da iş haricinde dışarı çıkmayı seven biri olmadığı için eskisi kadar sık görüşemiyorduk. 1 Haziran sabahı kahvaltıdan sonra oturmuş British Medical Journal'ı okuyordum ki kapının çaldığını duydum. Ardından da eski dostumun kendine özgü otis sesini duyunca çok şaşırdım. Ah sevgili dostum Watson dedi hızlı adımlarla odaya girerek. Seni gördüğüme nasıl sevindim bir bilsen. Umarım bayan Watson dörtlerin imzasından bu yana iyileşmiştir. Teşekkür ederim. İkimiz de gayet iyiyiz dedim elini sıkarak. Ve yine umarım diye devam etti sallanan sandalyeye otururken. Mesleğin yüzünden küçük problemlerimize olan ilgini kaybetmemişsindir. Tam tersine diye yanıtladım. Daha dün gece oturup notlarımı düzenledim. Bu defteri tamamen kapatmayı düşünmüyorsun ya. Hiç de değil. Ben de keşke yeni bir macera olsa diye düşünüyordum. Bugüne ne dersin? Tabii, olur. Bir Mingam'a kadar gidecek olsak? Sen nasıl istersen? Ya işin? Zaten bugünlerde bir komşumun işini yapıyorum. Aha, mükemmel, dedi Holmes. Arkasına yaslandı ve yarı kapalı gözleriyle merakla bana baktı. Galiba son zamanlarda sağlığın pek iyi değildi. Soğuk algınlığı yüzünden geçen hafta 3 gün yattım. Ben de tamamen atlattım sanıyordum. Atlatmışsın. Gayet sağlıklı görünüyorsun. Peki nasıl bildin? Sevgili dostum yöntemlerimi bilirsin. Yine akıl yürüttün o zaman. Kesinlikle. Peki nereden anladın? Terliklerinden. Yeni aldığım deli terliklerime baktım. Tam nasıl oluyor da diye konuşmaya başlamıştım ki Holmes cevabı yapıştırarak. ''Terliklerin yeni.'' dedi. Alalı en fazla birkaç hafta olmuş. Şu anda bana doğru çevrili olan tabanları hafif yanmış. İlk başta ıslandıktan sonra kuruturken olmuş olabileceğini düşündüm. Ama kenarında satıcının ambleminin bulunduğu kağıdı görünce bu düşüncemden vazgeçtim. Çünkü terlikler ıslansaydı o kağıt da çıkardı. O halde ayaklarını ateşe uzatıp oturmuş olmalıydın ki... Bu da haziran ayında kimsenin kolay kolay yapmak isteyeceği bir şey değil. Holmes'ün bütün akıl yürütmelerinde olduğu gibi anlatıldıktan sonra aslında ne kadar basit olduğu görülen bir örnekti. Bu düşüncelerimi yüzümden okumuş olmalı ki acı bir şekilde gülümsedi. ''Korkarım açıklamalarda bulunurken biraz uzatıyorum.'' dedi. ''Sebepsiz sonuçlar her zaman daha etkileyici olur.'' ''Pekala bir Mingam'a gelmeye hazır mısın?'' ''Kesinlikle.'' ''Bu seferki olay ne?'' ''Trende her şeyi öğrenirsin. Müşterim dışarıda bekliyor. Hemen hazırlanabilir misin?'' ''Hemen geliyorum.'' Komşuma bir not yazdım. Yukarı koşup karıma durumu izah ettim ve kısa bir süre içerisinde Holmes'a katıldım. Komşun da doktor.'' dedi Holmes dışarıdaki pirinç levhaya göz atarak. ''Evet o da muayenehane açtı. Onun muayenehanesi de eskiye mi dayanıyor?'' ''Tıpkı benimki gibi. Bu binalar semtin kuruluşundan beri var.'' O zaman sokaktaki en iyi iki yeri almışsınız. Galiba. Peki ama nereden biliyorsun? Basamaklardan dostum. Seninkiler onunkinden 3-5 santim daha fazla aşılmış. Ama neyse. Arabadaki bu beyefendi müşterim Bay Hal Pikecroft. Sizi tanıştırayım. Fırlı arabacı yoksa treni kaçıracağız. Arabadaki adam iri yapılı, temiz yüzlü bir gençti. Sarı, kıvırcık bıyıkları vardı. Parlak şapkası ve şık siyah takımı bulunduğu sosyal konumunu ele veriyordu. Atletik yapıları ve sporculuklarıyla orduda sağlam bir yere sahip olan Big Cockney ve tam bir şehir adamıydı. Yuvarlak, kırmızı suratı etrafa neşe saçıyordu ama köşeleri aşığı sarkmış dudaklarında komik bir hüzün gördüm. Birinci sınıf vagonu atlayıp Birmingham yoluna koyulana kadar Sherlock Holmes'un içinde bulunduğu mesele hakkında hiçbir şey öğrenemedim. Önümüzde en az 75 dakikalık bir yolculuk var. Diye söze girdi Holmes. Şimdi, Bay Halparcroft, başınızdan geçen bu ilginç deneyimi aynen bana anlattığınız gibi, hatta biraz daha ayrıntılı bir şekilde dostuma da anlatmanızı istiyorum. Olayların akışını tekrar dinlemek benim için de iyi olacaktır. Bu öyle bir vaka ki Watson, içinde özel bir şeyler olabilir de, olmayabilir de. Ama şuna emin ol, hem senin hem de benim hoşlandığımız türden sıra dışı ve pek garip. Pekala Bay Pikecroft, Ben daha fazla konuşmayacağım. Söz sizde. Genç adam yüzünde bir parıltı ile bana baktı. İşin kötü tarafı diye konuşmaya başladı. Sonunda aptal durumuna düşebilirim. Ama ne olursa olsun bunu yapmak zorundayım. En sonunda kaybedersem kendimi tam bir hanım evladı gibi hissedeceğim. Hikaye anlatmayı pek beceremem ama... Ben böyleyim işte. Bir zamanlar Coxon Woodhouse'da hem bir işim hem de bir lojmanım vardı. Ama belki siz de duymuşsunuzdur. Bu baharın başında hepsini elimizden aldılar. Beş yıldır onlarla birlikteydim ve sonunda yaşlı Coxon bana kıyak bir bon servis verdi ama sonuçta bütün katipler yani en az 27 kişi bir yana dağılmak zorunda kaldık. Orada burada biraz takıldım ama benim halimde bir sürü adam olduğu için kalıcı bir yer bulmak epey zor oluyordu. Koksun'dayken haftada 3 sterlin alıyordum ve bundan 70 sterlin kadar biriktirmiştim. Ama gün geldi para suyunu çekti. Öyle ki artık parasızlıktan başvurduğum iş ilanlarına cevap verecek zarf bile alamaz hale geldim. İş bulma kurumunun merdivenlerini o kadar aşındırıp durdum ama nafile. İş bulma ihtimalim gittikçe azalıyordu. Nihayet Mousson Williams da yani şu Lombard Caddesi'ndeki borsa şirketinde bir iş olduğunu öğrendim. Siz belki bilmezsiniz ama Londra'nın en sağlam finans şirketidir. İlana sadece mektupla cevap veriliyordu. Formu doldurup yanına bon servisimi de koyarak gönderdim. Ama aslında işe alınmam konusunda en ufak bir umudum bile yoktu. Gelen cevap, eğer tatmin edici bulunursam önümüzdeki pazartesi hemen işe başlayabileceğimi söylüyordu. Bu işler nasıl olur bilinmez. Müdürün elini yığına daldırıp ilk eline geleni seçtiğini bile söylerler. Öyle ya da böyle. Gün benim günümdü ve mutluluktan uçuyordum. Maaş da iyiydi ve yapılan iş koksundakinin aynısıydı. Şimdi olayın en tuhaf kısmına geliyorum. O sıralar Hemstead yolu Potter's Teres 17 numaradaki pansiyonda kalıyordum. Randevu cevabını aldığım akşam oturmuş sigara içiyordum ki Ev sahibem elinde bir kartla çıka geldi. Kartın üstünde Arthur Pinner, mali danışman yazıyordu. Bu ismi daha önce duymadığım için benimle ne işi olduğunu bilmiyordum. Ama tabii ki adama gelmesini söyledim. İçeri koyu saçtı, koyu gözlü, siyah sakallı bir adam girdi. Biraz burnu havada bir tipe benziyordu. Enerjik, hareketli biriydi ve zamanı değerliymiş gibi davranıyordu. Bay Hal Pycroft diye sordu. Evet bayım dedim. Adamı bir sandalye uzatarak. Önceden Coxon and Woodhouse'da mıydınız? Evet. Şimdi de Mouse'ın kadrosundasınız. Neredeyse. Gerçek şu ki dedi. Finans konusundaki yetenekleriniz hakkında çok iyi şeyler duydum. Coxon'un müdürü Parker'ı hatırlıyor musunuz? Sizi öve öve bitiremiyor. Bunu duyduğuma sevinmiştim tabii. İş hayatımda hep biraz parlak olmuşumdur ama hakkımda bu kadar konuşulduğunu bilmiyordum. Hafızanız kuvvetli midir? diye sordu. Fena değil, diye cevap verdim. Mütevazılığı elden bırakmadan. İşten çıktığınızdan bu yana piyasayı takip ediyor musunuz? Evet, borsa bültenini her sabah okurum. İşte bu iyi, diye atıldı. Gelişme dediğin böyle olur. Sizi sınayabilir miyim? Bir düşünelim. Hımm... Eir Shires ne durumda bugünlerde? 106 çeyrek ile 105 buçuk arasında. Peki Yeni Zelanda konsolide? 104. British Broken Hills? 7 ila 7 buçuk arası. Mükemmel diye bağırdı kollarını havaya kaldırarak. Hakkınızda söylenenler kadar varmışsınız. Dostum siz Mavs'ına fazla gelirsiniz. Adamın bu heyecanı tahmin edebileceğiniz gibi beni epeyce şaşırtmıştı. Diğerlerinin hakkında bu kadar iyi düşündüğünü sanmıyorum. Bay Piner. Bu işi bulana kadar çok uğraştım ve halimden memnunum. Hah dostum. Daha da yükselmelisiniz. Sizin yeriniz orası değil. Bir de benim teklifimi dinleyin. Belki yeteneklerinizin karşılığını tam olarak alamayacaksınız. Ama Mavson'la karşılaştırınca farkı anlayacaksınız. Bir bakalım. Mavson'a ne zaman gidiyorsunuz? Pazartesi. ''Aha! O zaman oraya gitmemenizi isteyebilirim.'' ''Mavson'a gitmemek mi?'' ''Evet bayım. Brüksel ve Sanremo'dakileri saymazsak Fransa'da 134 şubesi bulunan Franco Midland Hırdavat Limited şirketinin mali müdürü olabilirsiniz.'' ''Nefesim kesilmişti. Bu şirketin adını hiç duymamıştım.'' ''Diyebildim. Doğrudur. Sermaye halka açılmadığı için gelişimi de sessizce oldu.'' Kurucusu kardeşim Harry Piner'dır ve hem işletme müdürü hem de yönetim kurulu üyesidir. Buralarda dolaştığımı bildiği için uygun koşullarda iyi bir adam bulmamı istedi. Genç, yırtıcı, parlak fikirleri olan biri. Parker sizden bahsedince ben de buraya geldim. Başlangıç için ne yazık ki yılda sadece 500 önerebiliriz. Yılda 500 mü? diye bağırdım. Sadece başlangıç için. Ama bir de bütün kardan yüzde bir hisse vereceğiz ki... ...inanın bana bu maaşınızdan daha fazlasına gelecektir. Ama hırdavattan hiç anlamam. Hadi canım sayılardan anlıyorsunuz ya. Sevinçten durduğum yerde duramıyordum. Ama sonra bir şüphe sardı içimi. Size karşı dürüst olacağım diye girdim söze. Mavsım bana sadece 200 veriyor ama güvenilir bir şirket. Açıkçası sizin şirketiniz hakkında o kadar az şey biliyorum ki. Bravo. Zekice diye atıldı adam coşkuyla. Aradığımız adam gerçekten de sizsiniz. Öyle kolaylıkla ikna olmuyorsunuz. Alın size yüz siterlerine bir çek. Bizimle birlikte çalışmaya karar verirseniz avans olarak cebinize atabilirsiniz. Bakın bu iyi işte dedim. Ne zaman başlıyorum? Yarın saat birde bir mingamda olun dedi. Kardeşime götürmeniz için bir mektup vereceğim. Kendisini şirketin temsilciliğinin bulunduğu 126B Corporation Caddesi'nde bulabilirsiniz. Tabii onun da bu işi onaylaması gerekiyor ama bizim aramızda halolmuş farz edin. Size ne kadar müteşekkirim anlatamam Bay Pinner dedim. Boş verin dostum, keyfini çıkarın. Ama halletmemiz gereken birkaç formalite daha var. Şu kağıda Franco Midland Hırdavat Limited şirketi için mali müdür olarak yılda 500 sterlinle çalışmayı kabul ediyorum yazıp imzalayın lütfen. Dediğini yapıp imzaladım. Ufak bir ayrıntı daha var dedi. Mavson'u ne yapacaksınız? Sevinçten Mavson'u tamamen unutmuştum. İstifa ettiğimi haber veririm dedim. Böyle yapmanızı istemiyorum. Sizin için Mavson'un müdürüyle kavga ettim. Bana çok kaba davrandı ve beni sizi şirketten çalmaya çalışmakla suçladı. Nihayet ben de dayanamayıp patladım. Eğer iyi adamlar istiyorsan iyi para vermen gerekiyor dedim. Az paraya biz de çalışmayı tercih edecektir dedi. Ben de bir beşliğine iddiaya varım ki benim teklifimden sonra onun yüzünü bir daha göremeyeceksiniz dedim. Anlaştık dedi ama onu bataktan kurtardık. Bizi öyle kolayca bırakmayacaktır dedi. ''Evet, aynen böyle söyledi.'' Dayanamayıp ''Alçak herif'' diye bağırdım, Doktor Watson. ''Onu görmedim bile. Eğer siz istemezseniz onlara hiçbir şey yazmam.'' dedim. ''Güzel.'' dedi oturduğu yerden kalkarken. ''Kardeşim için böyle bir adam bulduğuma sevindim. Alın. Bu avansınız. Bu da mektup. Adresi de not edin. 126B Corporation Caddesi. Unutmayın, randevunuz yarın saat birde. İyi geceler. Şansınız açık olsun.'' Aramızda geçen konuşma aşağı yukarı böyle. Bu olaya ne kadar sevindiğimi az çok tahmin edebilirsiniz Dr. Watson. Bütün gece heyecandan gözüme uyku girmedi. Ertesi sabah erkenden bir Birmingham trenine bindim. Birkaç eşyamı otele bıraktıktan sonra verilen adrese doğru yola koyuldum. 15 dakika kadar erken gelmiştim ama önemi yoktu. 126B iki mağaza arasında bir pasajın numarasıydı. Pasajın bitiminden sonraki taş merdivenlerde pek çok bürünün bulunduğu bir kata çıkıyordu. Kapılardaki isimlere baktım, Franco Midland Hırdavat Limited şirketini göremedim. Tam bütün bunların bir aldatmacı olduğunu düşünmeye başlamıştım ki adamın biri gelip beni selamladı. Önceki gece gördüğüm adama çok benziyordu. Aynı boy, aynı ses. Ama bu adam sakalsızdı ve saçları daha açık renkliydi. ''Siz Bay halpay korkmuşsunuz. Diye sordu. Evet dedim. Ah ben de sizi bekliyordum. Ama biraz erken gelmişsiniz. Kardeşim bu sabah gönderdiği notta sizden övgüyle bahsetmiş. Ben de bürolara bakıyordum. Geçen hafta taşındığımız için henüz ismimizi yazdıramadık. Benimle gelin de konuşalım. Yüksek merdivenlerin bitiminde çatı arasında boş ve tozlu halısız ve perdesiz bir olaya soktu beni. Açıkçası alıştığım gibi parlak masalar ve bir sürü katibin olduğu bir yer bekliyordum. Ama iki sandalye, bir masa, bir dolap, bir de çöp sepetinden başka hiçbir şey bulunmayan odayı görünce hayal kırıklığına uğradım. Cesaretiniz kırılmasın Bay Pycroft dedi adam. Yüzümün asıldığını görünce. Roma'da bir günde kurulmadı. Sermayemiz sağlam ama henüz bürolara başlayamadık. Lütfen oturun ve mektubu verin. Adam mektubu alıp dikkatli okudu. Kardeşim Arthur'un üzerinde müthiş bir izlenim bırakmış olmalısınız dedi. Onun gibi gözü açık biri bile böyle diyorsa gerçi çalışma bölgelerimiz ayrıdır ama bu sefer tavsiyesine uyacağım. İşe alındınız. Görevim ne olacak diye sordum. İngiltere'den gelecek züccaciye eşyalarını Fransa'daki 134 mağazaya dağıtacak olan Paris deposunu yöneteceksiniz. Satış bir hafta içinde bitmiş olur. Siz de o zamana kadar bir mingamda kalıp çalışırsınız. Burada ne yapacağım ki? Cevap olarak çekmeceden büyük kırmızı bir kitap çıkardı. Bu Paris'teki bütün işletmelerin yazılı olduğu bir rehber dedi. Bunu eve götürün ve bütün hırdavatçıları adresleriyle birlikte listeleyin. İleride çok işime yarayacak. Zaten hırdavatçılara ayrıca bir listesi yok mudur? diye sordum. Pek güvenilir değil. Onların sistemi bizimkinden farklı. Siz işinizi yapın ve pazartesi saat 12'ye kadar listeyi hazırlayın. İyi günler Bay Pycroft. Eğer her zaman zeki ve çalışkan olursanız karşılıklı memnun kalırız. Kolumun altında rehberle otele dönerken şüpheler içimi kemiriyordu. Bir yandan işe adınmış ve yüz sterlini cebe atmıştım. Ama diğer yandan büroların görünümü, şirketin isminin olmaması ve diğer noktalar. Patronlarımın Konumu hakkında hiç de iyi bir izlenim bırakmamıştı üzerimde. Ama madem ki paramı almıştım işime bakabilirdim. Bütün pazar sıkı çalıştım ama pazartesiye kadar ancak H harfine kadar gelebilmiştim. Büroya gittiğimde patronum her zamanki yerinde duruyordu. Çarşambaya kadar bitirip öyle gelmemi söyledi. Çarşamba da bitmeyince cumaya ki bu dün oluyor uzattık. Sonunda bitirip Bay Harry teslim ettim. Çok teşekkür ederim dedi. Galiba işin zorluğunu tahmin edememişim. Bu liste o kadar çok işime yarayacak ki. Epey zamanımı aldı dedim. Ve şimdi de dedi mobilya mağazalarının listesini yapmanızı istiyorum. Biliyorsunuz onlar da züccaciye sayılıyorlar. Peki. Yarın akşam saat 7'de gelip işin nasıl gittiğini bildirebilirsiniz. Kendinizi fazla zorlamayın. Akşamları çıkıp birkaç saat eğlenmenin zararı olmaz. Dedi gülümseyerek. Gülerken fark ettim ki sol taraftaki dişlerinden birisi altın kaplamaydı. Sherlock Holmes keyifle ellerini ovuşturup müşterimize baktı. ''Garip ama aynen böyle doktor Watson'' diye devam etti genç adam. Londra'da diğer adamla konuşurken mavısına gitmeyeceğimi duyduğunda kahkahayla gülmüştü ve onda da aynı dişin aynı şekilde altın kaplanmış olduğunu fark etmiştim. Altının parlaklığı gözümden kaçmazdı zaten. Seslerinin ve boylarının da aynı olduğunu hesaba katarsak ve diğer şeylerin de jiletle ve bir perukla halledilebileceğini göz önüne alırsak ikisinin de aynı adam olduklarını rahatlıkla düşünebiliriz. Tabii kardeşlerin birbirine benzediği farz edilebilir ama dişleri de aynı şekilde olacak değil ya. Dışarı çıktığımda bir süre ne yaptığımı bilmez halde dolaştım. Sonra otele döndüm. Kafamı soğuk suya soktum ve meseleyi düşünmeye çalıştım. Neden beni Londra'dan Birmingham'a göndermişti? Neden benden önce gelmişti? Ve niye kendi kendine bir mektup göndermiş olabilirdi? Bu kadarı benim için fazlaydı. Tüm bu sorunların altından kalkamadım. Ama sonra birden aklıma geldi. Bunu çözse çözse Bay Sherlock Holmes çözerdi. Gece treniyle dönüp sabah gelerek birlikte Birmingham'a gidebileceğimizi düşündüm. Borsacı katibi bu garip hikayesini bitirdikten sonra bir sessizlik oldu. Sonra Sherlock Holmes şaraptan ilk yudumu almış bir eksper edasıyla memnun ama düşünceli bir şekilde arkasına yaslanıp bana baktı. ''Çok iyi Watson, değil mi?'' dedi. ''Hoşuma giden bazı ayrıntılar var. Franco Midland Hırdavat Limited şirketinin geçici bürosuna uğrayıp şu Bay Arthur Harry Pinner'la konuşmak epey ilginç olacak bence. Sen ne dersin?'' ''Peki ama nasıl yapacağız?'' ''Dert etmeyin.'' dedi Bay Hal Pycroft neşeyle. ''Siz iş bulmak isteyen arkadaşlarımsınız. Bu durumda sizi şirketin müdürüne götürmemden daha doğal ne olabilir ki?'' ''Tabii, muhakkak.'' dedi Holmes. ''Ben de şu beyefendiye bir bakıp küçük oyunundan ne çıkarabileceğimizi görmek istiyorum.'' Bundan sonra yol boyunca tırnaklarını yiyip pencereden baktı ve ağzından tek bir kelime daha çıkmadı. O akşam saat 3'te hepimiz şirketin Corporation Sokağı'ndaki bürolarına doğru yola çıkmıştık. Zamanından önce orada olmamızın bir anlamı yok dedi müşterimiz. Oraya sadece benimle buluşmak için gelir. Onun dışında kimseyi bulamayız. Mantıklı dedi Holmes. Bakın diye bağırdı katip. Şu önümüzde yürüyen o. Yolun diğer tarafında esmer, iyi giyimli bir adam yürüyordu. Biz onu izlerken adam sokağın diğer ucundaki gazeteci çocuğa gidip bir gazete aldı. Sonra da pasajın girişinde gözden kayboldu. İşte giriyor diye atıldı Hal Pycroft. O girdiği yer büroların bulunduğu pasaj. Benimle gelin de şu işi halledelim. Pycroft'un arkasından beş kat çıktık ve yara açık kapının önünde durduk. İçeriden gelen bir ses girmemizi söyledi ve Hal Pycroft'un tarif ettiği gibi mobilyasız bir odaya girdik. Odadaki tek masada sokakta gördüğümüz adam oturuyor, gazetesinin önünü açmış okuyordu. Kafasını kaldırıp bize baktığında yüzünde daha önce hiç kimsede görmediğim bir keder ifadesi olduğunu fark ettim. Ve kederin ötesinde korku vardı. Alnı terden parlamış, yüzü bembeyaz olmuştu ve gözleri çılgınca bakıyordu. Katibine tanımıyormuş gibi baktı. Genç adamın yüzünde de bir şaşkınlık okunuyordu. ''Hasta görünüyorsunuz Bay Piyanır'' dedi. Evet pek iyi değilim diye cevapladı adam. Kurumuş dudaklarını yalıyor toparlanmaya çalışıyordu. Yanında getirdiğim bu beyler kim? Biri Bermondsey'den Bay Harris ve diğeri de Bay Price dedi müşterimiz bozuntuya vermeden. İkisi de yakın dostumdur ve işlerinde tecrübelilerdir. Ama bir süredir açıkta oldukları için şirket içinde bir iş daha var mı diye merak ediyorlar. Elbette elbette diye atıldı Bay Pinner garip bir gülümsemeyle. Size de bir şeyler bulabileceğimden eminim. Sizin uzmanlığınız nedir Bay Harris? Ben muhasebeciyim dedi Holmes. Öyle mi? Bize de böyle biri lazım zaten. Peki siz Bay Price? Katibim dedim. Şirkette size de bir yer bulabileceğimize inanıyorum. Olumlu bir gelişme olursa size haber veririm. Şimdi yalvarırım gidin. Tanrı aşkına yalnız bırakın beni. Bu son sözleri öyle bir çıkmıştı ki ağzından... Artık üstündeki baskıya daha fazla dayanamayıp patladığı belliydi. Holmes ve ben birbirimize baktık. Hal Croft ise masaya doğru bir adım attı. ''Sizden bazı talimatlar almaya geldiğimi unuttunuz mu? Bay Pinner?'' dedi. ''Tabii Bay Croft. tabii.'' diye cevap verdi adam sakince. ''Burada biraz bekleyin. Hatta arkadaşlarınız da sizinle birlikte bekleyebilir. Sabrederseniz birkaç dakikaya kadar gelirim.'' Ayağa kalkıp önümüzde kibarca eğildikten sonra Odanın diğer ucundaki bir kapıyı açıp arkasında kayboldu. ''Şimdi ne yapıyoruz?'' diye sordu Holmes fısıltıyla. ''Adam sıvuşmaya mı çalışıyor yoksa?'' ''Bu imkansız.'' diye cevapladı Pycroft. ''Nedenmiş o?'' ''O kapı içerideki bir odaya açılıyor.'' ''Peki oradan çıkış yok mu?'' ''Hayır.'' ''Odada başka bir şey var mı?'' ''Dün bomboştu.'' ''Peki ne yapıyor orada?'' ''Zaten tavırları da anlaşılmazdı.'' ''Neden bu kadar korkuluydu acaba?'' Dedektif olmamızdan şüphelenmiş olmasın diye fikrimi belirttim. Öyle olmalı diye atıldı Pycroft. Holmes kafasını salladı. Ama adamın yüzü bizi görünce solmadı ki. Zaten solmuştu dedi. Acaba içerideki kapıdan gelen bir ses üzerine Holmes'un sözleri yarım kaldı. Ne diye kapıya vuruyor bu adam dedi katip. Ses yine geldi ama bu sefer daha da şiddetliydi. Hepimiz kapalı kapıya merakla baktık. Holmes'e baktığımda yüz hatlarının sertleştiğini ve büyük bir heyecanla öne doğru eğildiğini gördüm. Sonra aniden kapıdan bir gümbürtü geldi. Holmes hızla fırlayıp kapıyı itti ama içeriden kilitlenmişti. Sonra biz de bütün ağırlığımızla kapıya yüklenmeye başladık. Önce bir menteşe sonra diğeri derken kapı aşağı indi. İçeride kimse yoktu. Ama biraz bakındıktan sonra odanın bir köşesinde başka bir kapı daha olduğunu gördük. Holmes gidip onu da açtı. Yerde bir ceket ve yelek duruyor, kapının arkasındaki bir kancada da Franco Midland Hırdavat Limited şirketinin müdürü asılı duruyordu. Meğer konuşmamızı bölen sesler topuklarının yere vuruş sesiymiş. Ben adamı belinden kaldırırken Pikecroft ve Holmes da boynunu ipten kurtardılar. Sonra hemen içeri taşıyıp yatırdık. Yüzü kül rengi olmuştu ve mosmor dudaklarının arasından zorlukla nefes alıp veriyordu. Beş dakika önce gördüğümüz adamın enkazıydı yerde yatan. ''Ne dersin Watson?'' diye sordu Holmes. Eğilip yakından inceledim. Nabzı zayıf ve düzensizdi ama nefesi biraz düzelmeye başlamıştı. Bir an göz kapakları titredi ve sonrasında aralanınca gözünün beyazı göründü. ''Tehlikeyi atlatmış sayılır.'' dedim. ''Pencereyi açın ve şuradaki sürahiyi bana verin.'' Yakasını gevşelttim. Yüzüne soğuk su serptim ve düzenli nefes almaya başlayana kadar kollarını kaldırıp indirdim. ''Zamanla düzelecektir.'' dedim sonunda. Holmes bu arada elleri pantolonunun ceplerinde, çenesi göğsüne düşmüş halde masanın yanında duruyordu. ''Artık polise çağırabiliriz sanırım.'' dedi. ''Ama onlar gelene kadar meseleyi çözsem iyi olacak.'' ''Ben hala anlamıyorum.'' diye atıldı Pycroft kafasını kaşıyarak. ''Beni neden buraya kadar getirdiler ki sanki?'' Heh, her şey basit değil mi dedi Holmes dayanamayıp adamın sözünü keserek bu son hareketi gerisini anladınız o zaman. Her şey çok açık sen ne diyorsun Watson omuzlarımı silttim. İtiraf etmeliyim ki ne diyeceğimi bilemiyorum dedim. Olayları düşünürsen nereye götürdüğü belli. Nasıl? Bütün vaka iki nokta üzerinde duruyor. İlki Pycroft'un bu garip şirkete girdiğini kabul eden imzası. Bunun ne anlama geldiğini göremiyor musunuz? Üzgünüm ama herhalde kaçırdığım bir şeyler var. Peki bunu ona neden yaptırdılar? İş yüzünden olmamalı çünkü genelde böyle anlaşmalar ilk başta sözlü olarak yapılır. Bu sefer niye farklı olsun ki? El yazından bir örneğe ihtiyaçları olduğunu ve bunu almak için başka bir yolları olmadığını göremiyor musun genç adam? Peki ama neden? Bence de neden? Zaten bunun cevabını verebilsek küçük problemimizde önemli bir ilerleme kaydetmiş olacağız. Neden? Sadece tek bir sebep olabilir. El yazını taklit etmek için öncelikle bir örneğe ihtiyaçları vardı. Şimdi ikinci noktaya geçtiğimizde her birinin birbirine ışık tuttuğunu görebiliyoruz. Bu noktada şöyle. Pinner senin Mouson'daki işi bırakmanı istemedi. Oradaki müdürün hiç görmediği bu Bay Hal Pycroft'u pazartesiye kadar beklemesini istedi. Tanırım diye bağırdı müşterimiz. ''Ne de görmüşüm!'' ''Şu el yazısı meselesini şimdi anlıyor musunuz?'' ''Şöyle düşünün. Seninkinden çok farklı bir el yazısına sahip biri senin yerine işe girmek isterse ne olur?'' ''Oyunu hemen ortaya çıkardı. Değil mi?'' ''Bu arada alçak herif de taklit etmeyi öğrenip işi kapmış olmalı. Herhalde seni Mavson'da gören olmamıştı.'' ''Evet kimse görmedi.'' diye homurdandı Hal Pye Croft. ''Çok iyi.'' ''Zaten istedikleri de buydu. Seni şirketten uzak tutup Mavson'da senin yerine başka birinin işe başladığını belli etmemek. Bu yüzden sana yüklü bir avans verip Midlands'a gönderdiler ve Londra'ya dönüp de oyunlarını ortaya çıkarmayasın diye uydurma işler verdiler. Hepsi bu. Peki ama adam neden kardeşi kılığında görünmeye ihtiyacı duydu?'' ''Eh burası daha açık. Ekip iki kişi. Biri senin yerine büroda çalışıyor.'' Diğeri de oyunun ikna edici olması için ikinci bir kişi yaratmak zorunda kalmış. Aradaki ufak benzerlikleri kardeşliğe yoracağına güvenerek görünümünü elinden geldiğince değiştirdi. Ama şansına o altın kaplama dişi gördün de şüphelendin. Hal Pycroft sıktığı yumruklarını havada salladı. Yüce tanrım diye bağırdı. Peki ben aptal gibi buralarda dolanırken öteki Hal Pycroft ne yapıyordu? Ne yapacağız Bay Holmes lütfen yardım edin. Maus'una bir telgraf göndermemiz gerekiyor. Ama cumartesileri saat 12'de kapatıyorlar. Önemli değil bir kapıcı veya bekçi vardır muhakkak. Ah evet orada sürekli bir bekçi kaldığını duymuştum. Çok güzel. Ona telgraf gönderip her şeyin yerinde olup olmadığını ve senin isminde birilerinin çalışıp çalışmadığını soralım. Ama henüz açıklanmamış bir nokta daha var. Bu namussuzlardan biri neden gözümüzün önünde gidip kendini astı? ''Gazete!'' diye bir ses geldi arkamızdan. Adam doğrulmuş oturuyordu. Önceki gibi solgundu ama biraz toparlandığı belliydi. Boğazındaki geniş kırmızı yarayı ovalayıp duruyordu. ''Gazete!'' ''Tabii ya!'' diye bağırdı Holmes büyük bir heyecanla. ''Nasıl da akıl edemedim. Kafam bu ziyaretle o kadar meşguldü ki gazeteyi bir an bile düşünemedim. Kesinlikle işin sırrı orada olmalı.'' Gazeteyi açıp masaya yaydı ve bir süre sonra bir zafer çığlığı attı. ''Şuraya bak Watson!'' dedi. Evening Standard'ın bugünkü baskısı. İşte aradığımız burada. Başlığa bak. Mawson and Williams'ta cinayet. Büyük soygun girişimi. Suçlu yakalandı. Hadi Watson. Hepimiz merakla bekliyoruz. Yüksek sesle oku lütfen. Habere verilen geniş yere bakılırsa şehirde günün olayıydı. Şöyle devam ediyordu. Bu akşam şehirde bir adamın ölümü ve suçlunun yakalanışıyla sonuçlanan bir soygun girişiminde bulunuldu. Bir süredir meşhur finans kurumu Mouse and Williams'da değeri milyon sterlini bulan tahviller bulunduğu biliniyordu. Şirket bu büyük sorumluluğun bilincinde olarak son teknoloji kasalar yaptırmış ve bina içinde gece gündüz nöbet tutan silahlı bekçiler tutmuştu. Alınan bilgilere göre geçen hafta firmaya Hal Pycroft adında yeni bir katip alınmıştı. Ama sonradan bu adamın ünlü kalpazan ve 5 yıllık cezalarını henüz yeni bitirmiş olan hırsız Beddington olduğu öğrenilmiştir henüz bilinmeyen yöntemlerle sahte bir isim altında şirkette çalışmaya başlamış ve orada bulunduğu süre içerisinde kasaların konumu ve özelliklerini öğrenmeyi ve kilitlerin kalıplarını çıkarmayı başarmıştır. Mavsunda çalışanlar cumartesileri öğlen 12'de paydos ediyorlar. Bu yüzden merkez karakoldan komiser Tucson binadan saat 1'i 20 geçe elinde bir çantayla çıkan bir adam görünce şaşırmış ve şüpheye kapılarak adamı takibe başlamıştır. Uzun mücadeleler sonunda memur Polak'ın da yardımıyla adam yakalanmıştır. Çanta arandığında yaklaşık 100 bin sterlinlik Amerikan demiryolu hisseleri ve diğer bazı şirketlerin tahvilleri bulunmuştur. Bina incelendiğinde ise en büyük kasalardan birinin içinde talihsiz bekçinin cesedi bulunmuştur. Adamın kafatasının ağır bir cisim darbesiyle kırılmış olduğu anlaşılmıştır. Bennington'un büroda bir şey unuttuğunu söyleyerek içeri girdiği ve bekçiyi hemen öldürdükten sonra büyük kasayı açtığı ve ganimetiyle kaçmaya çalıştığı düşünülmektedir. Genelde birlikte çalıştıkları kardeşinin şu an için olayda parmağı bulunamamıştır ama polis onu da aramaktadır. O zaman bu konuda polisi büyük bir zahmetten kurtarabiliriz dedi Holmes yerde kıvrılmış duran adama bakarak. İnsan doğası çok garip bir karışım Watson. Söz konusu olan aşağılık bir adam. Ve katil bile olsa kardeşi yakalandığını öğrendiği anda intihara kalkışabiliyor. Ama her şeye rağmen bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi Bay Pycroft biz burada doktorla nöbet tutarken siz de gidip polise haber verin.